289. konu, hicret etmek isteyen Süheyb'in Kureyş gençleriyle uğraşması ve sonunda hicret etmesi, Süheyb bin Sinan şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber, sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi, orası iki taşlık arasında çorak bir arazidir, bu durumda ya Hacer'dir ya da Yesrib, Medine'dir, buyurdular, sonra da beraberinde Ebu Bekir olduğu halde Medine'ye hicret ettiler, ben de onlarla birlikte gitmek istemiştim. Fakat Kureyş gençleri buna mani oldular, ben o gece hiç oturmaksızın ayakta dolaştım durdum, gençler, karnı ağrıyordur, diyorlar ve beni ishal olmuş zannediyorlardı. Halbuki benim hiçbir şeyim yoktu, onların uyumalarını bekledim ve sonra yola çıktım, fakat biraz sonra arkamdan yetiştiler, beni yolumdan alıkoymak istiyorlardı, onlara, benim çok param vardır, onları size verirsem yolumdan çekilir hicret etmeme izin verir misiniz, dedim. Onlar da razı oldular, böylece hep birlikte Mekke'ye geri döndük, onlara evimin eşiğinin altını kazmalarını söyledim, kazdılar, oradan çıkan paraları verdim ve sonra, falan kadına gidiniz, onda iki tane elbisem vardır, onları da alınız, dedim, sonra yola düştüm, daha Medine'ye girmeden Küba'da Hazreti Peygamberle Ebu Bekir'e yetiştim, Hazreti Peygamber beni görünce, ey Eba Yahya, karlı bir alışveriş yaptın, dedi, ben de, ey Allah'ın Resulü, bunları sana ancak Cebrail haber vermiştir, çünkü benden önce size hiç kimse gelmemiştir, dedim.